vesul Evet. bugün bu derslerin 5.si mi, beşincisi mi? Beşincisi olacak inşallah ve sonuncusu inşallah bugün bu konuyu bitirmeye çalışacağız. Konumuz <gülüyor> neydi? Bir bir toparlamaya çalışalım. Çünkü baya bir et, aslında etraflıcı ve geniş e, bir konudur. Dediğim gibi daha önce de yani bu konuyu ancak başlıklar itibariyle yani ele alabiliyoruz. Yoksa aslında çok derin yani okumaları falan muhtaç olan bir konu. Çünkü aslında konu ta... Taşir'e kadar gidiyor. Ee, Adem'le Aleyhisselam ile İblis'in e, Dünya'ya indirilmesine kadar ve ondan itibaren de İblis'in Adem ve Adem oğullarına karşı savaşıyla alakalı bir konu olduğu için elbette bütün insanlık tarihini aslında ele almak gerekiyor. Abi biz elbette bu kadar vaktimiz yok. Zaten ömrümüzde böyle bir şeye Yeterli gelmez. Onun için de yani başlıklar olarak ancak ha, konuyu işleyebiliyoruz. Ama bu önemli yani bunu dikkate almanız lazım. ne demek oluyor? Yani eğer şahitsiz bu konuda bir merakınız varsa o zaman çok araştırmanız gerekiyor. Ve özellikle de yani bu bahisler e, çok farklı taraflardan işlendiği için konu edildiği için tabii ki burada hem e, iki taraftan da Objektif değil de böyle subjektif ön yargılı veyahut da böyle sabit fikirler üzerinde araştırmalar çok. İster bu yani karşı taraftan olsun ister işte taraftar olan taraftan olsun. iki yönde de ister bu yani insan insan olduğu tarafı olsun ister şeytancılar tarafı olsun. Satanistler yani. Ya bunu objektif ele alan ve gerçekten e, belgeler üzerinden, vesikalar üzerinden ve sabit malumatlar üzerinden gitmek kolay bir şey değil. Yani gerçek gerçekten zor. Bir de başka bir zorluk nedir? Sen bu meseleyi hakikaten iyi araştırmak istiyorsan ve gerçeklere ulaşmak istiyorsan o zaman karşı tarafa yani karanlık tarafa da geçmen gerekiyor. Yani ne manada bilgi toplayabilmek için o taraflar, o tarafta irtibatların olması gerekiyor ki... Bu zaten bize dinin haram kılınmıştır ve bunda büyük zararlar vardır. Dolayısıyla böyle bir şey hiçbir Müslüman bırak Müslümanı akıllı insan böyle bir şeye kalkışmaz. ihtiyacında yoktur çünkü zaten İslam dini Allah'ın hamdolsun son inen şeriat bize zaten muhtaç olduğumuz lazım gelen her şeyi beyan etmiştir. Dolayısıyla aslında bu şeylere ihtiyaç da yoktur. Ha biz niye böyle bir konuya girdik? Oradan başlayalım inşallah sonra yavaş yavaş toparlamaya çalışalım. Bugün son dersimiz olsun bu konuda. Ondan sonra eğer unutmazsan birkaç faydadan bu konudan elde etmeye çalışalım inşallah. Dedik aslında bu çıkış noktası neydi? İsrail'in, ee, İsrail, İsrail devletinin ve Yahudilerin diyebilirsin aslında. Ama işte... Burada bir ayrım yapmak çok da yanlış değil ama yani e, belki bu ayrımın çok bir karşılığı da yok. Yani evet ayrım şimdi hani Yahudi, Siyonist. Ayrım yapmak muhakkak doğru bir ayrım çünkü her Yahudi illa illa da de Siyonist değildir. Her Siyonist Yahudidir. Her Siyonist Yahudidir ve Yahudiden gayrısı da olabilir. Yani ya Yahudidir veya da Yahudi uşağıdır. Ki bugün yani Efangilist e, Hristiyanlar ve yani Ortodoks Hristiyanlık diyelim onları da bir Siyonizme düşürdüler. Onlar da Siyonist taifeden ad edebilirsin. Ama asıl itibariyle Siyonistler Yahudilerdi. Yahudidir yani. Bir Siyonist Yahudidir yani İsrail Devleti'ni kurmayı amaç etmiş ve bütün Yahudileri İsrail Devleti altında toplamak ve bu İsrail Devleti'nin de yani yeryüzünde hakim kılmak. Bu elbette Yahudi'nin bir amacıdır. Ama bu amaca hizmet eden Hristiyanlar çoktur. Hatta diyebilirsin ki Hristiyanlık umumen bu amaca hizmet eder. Hatta diyebilirsin ki yani şu zamanda yani insanlık bilinçli ya da bilinçsiz takriben bu bu amaca hizmet ediyor. bu bu buna, yani bu şimdi bu söylediğim söz neyle ortaya çıktı işte İsrail'in Gazze'ye saldırmasıyla ve Gazze'de yaşanan hala kaç aydan beri devam eden ve hiçbir surette azalmayan, bilakis sürekli daha da artan ve e, saldırıların daha da kalleşçe ve daha yani insan dışı, ya insanlık dışı saldırıları Ve devam ediyor. Ya orada şöyle bir soru sorduk. Dedik ki dünyanın bütün, dünyanın bütün dünyanın gözü önünde, bütün dünya halkının gözü önünde böyle bir şey nasıl mümkün? Hani buna benzer şeyler görüldü evet. Ama yani kadın, çocuk, yaşlı... Hasta, ölü hatta, bak geçenler mezarlığı bombalar. Yani ölü dahi yani, ölüler dahi bir mahrumiyeti olmayan nasıl bir e, azgınlık bu, nasıl bir vahşet. Böyle bir vahşete nasıl dünya halkı, dünya insanlığı buna karşı suskun kalabilir? Veya da buna karşı koyanların niye bir etkisi olmuyor? Tamamıyla bir suskunluk yok yani. Yine özellikle Avrupa ülkelerinde bir şey var, bir protesto hareketi var. Niye pek? O da o da ayrı bir sorun. Niye Avrupa ülkelerinde bir protesto hareketi var? Ve niye İslam ülkelerinde protesto hareketleri dahi yok? Ve devlet bazında sözde Gazi destekleyen ülkelerde, bunun başını çeken Türkiye ve başını çeken Erdoğan denilen o zındık, Burada dahi yok. Burada dahi bir, bir protesto yok. Nasıl bu böyle bir şey mümkün yani? Nasıl bir Amerikalı bir asker kendisini yakabiliyor? Ama diğer tarafta sözde Gazze'yi desteklemek için devletten al en üst. Yani makamdan al ta ki bütün halka kadar inen bir ülkede hiçbir protesto yok. Veyahut to komşu olan ülkelerde bir dayanışma yok. Sözde Kudüs davasını üstlenmiş olan Şii işte tarafta da buna karşı hiçbir yani tepkiler, tepki yok. Var olan tepkilerde göstermelik bazı ufak tefek şeyler. Nasıl böyle bir şey mümkün yani? Aslında yani çıkış noktamız burası oldu. Niye bu... Böyle durumlarda müdahaleyi kendisine dava edilmiş. Bunu hatta yani kuruluş metinlerine bunları işlemişler, yazmışlar. Yani biz bunun için varız. Dünyada herhangi bir yerde bir zulüm yapıldığı zaman, bir haksızlık işinildiği zaman biz müdahale etmek için varız. Onun için kurulduk denilen böyle örgütler, böyle kuruluşlar niye şimdi müdahale etmiyorlar? Niye bir Birleşik Milletleri müdahale etmiyor? Niye işte insan hakları kuruluşları umumen müdahale etmiyor? Niye NATO o barış güçlerini niye göndermiyor? Her yere göndermişti hani. Niye bu şimdi hepsi sustu, hareketsiz? İşte ha işte soru bu. Ha şimdi sorunun cevabı da çok açık ortada. Çünkü zaten bütün bu teşkilat kocaman bir yalandan ibaret sadece insanların gözünü boyamak için ve bir tarafın gücüne güç katmak için var olan bir teşkilat kocaman bir teşkilat Aslında bu aslında kocaman bir teşkilat ha, bu kocaman bir teşkilatında Hakimi yani söz sahibi tabii başta işte bu şimdi son dört beş dört 4 ders ha son dört 4, 4 dört derste, 4 derste bunu inşa etmeye çalıştık. Bu teşkilatın başına duran iblis ve iblisin en yakınlarından oluşan işte diğer şeytanlar bu iç çember dedik yani merkez. Bu teşkilatın merkezi bu. Bunun etrafında bir iç çember var. Bu iç çemberi oluşturan 12 kan bağıdır. 12 aile diye tabir edilen ama hakikatte bu aileden ziyade kan bağlarıdır. Ve ilave 13 yani toplam bunlar 13 kan bağdır dedik ama 12'si fail insan türünden gelme. Ve 13. kan bağı ya işte kendi bu konularda daima bunu daha çok da söyledim. Daha önce bu konularda sizin itibar etmeniz gereken hakikatler değil. Onların meseleye bakışı. Çünkü onlar öyle itikad ediyor, öyle inanıyorlar, öyle hareket ediyorlar. Dolayısıyla sen onların itikad ettiklerini esas almazsan o zaman neye binaen ve niçin öyle hareket ettiklerini anlayamazsın. Dolayısıyla bir karşı hareketle oluşturamazsın. Tamam yani önemli olan onların nasıl bakıyor mesele. Onların nazarında bu 12 kan bağının tek bir görevi vardır. O da nedir? İblisin dünya hakimiyetini oluşturmak, hazırlamak. Ta ki e, dünya hükümdarı gelinceye kadar. Ha, onun yani geliş şartlarını oluşturmak. Ve geldiği zaman da işte onun dünya hakimiyetini desteklemek. İşte için çalışmak işte. O da kimdir? Bu on üçüncü kan bağlıdır. O da işte Decal'ın Decal'ın gelişidir. Ha şimdi <gülüyor> bu on iki aile bunlar işte bunlar hala isimler burada yazılı, bu tahtada. Bunlardır. Ee, ve bunların üzerinden iblis son yani diyelim aktif şekilde aktif bir şekilde veya da artık diyelim aktif demedim aktif yanlış söz yani artık nihai ettiği oluşturacak ve nihai hükümdarların hükümdarını kuracak çalışması yani son 300-400 sene diyelim yani evet bu ondan önceki zamanlarda tabii ön çalışmalar var dedik yani iblisin bu bu dünya hakimiyetini oluşturması sadece bir 300 yıllık bir çalışmadan ibaret değil. Tam bu ta işte ta eski zamanlara kadar gidiyor ama biz bu dedik bu çalışmayı nereden başlatabiliriz? Yani en eski diyelim. Yani İsa Aleyhisselam'ın doğumu ve ondan önceki belki yani işte diyelim ondan önce 100-200-300 sene önce diyelim. O zamandan itibaren bir e, başlatabiliriz. Tabi ondan önce de çalış elbette zaten var ama artık yani e, gizli işte bu örgütlerin, cemiyetlerin kuruluğu ve hareketlerin meydana geldiği ve yavaş yavaş da yani şu günkü hali ki bugün artık iblis dünyaya hükmediyor. Tam şu, şu zamanda artık iblis dünyaya hükmediyor. Saltanatını kurdu. Sadece ne kaldı geriye? Decal'ın çıkışı. Tam şu anda tek gel kalmış olan nedir? Decal'ın çıkmasıdır. Onun dışında saltanatını kurdu yani. Artık şu anda çalışması sonlarına doğru vardı yani. Hakim. Bu hakimiyetini zaten en büyük örneğin delili şu anda Gazze'dir ve bu gazi bu bir örnek. Ha bu artı bundan sonraki bütün müdahaleler buna benzer gerçekleşebilir. Müslümanlara yönelik bütün müdahaleler bu şekilde işleyebilir yani. Ha nereden neden ha e, dedik ki e, milattan önce bir 100-200 seneden başlatabiliriz. Yani hususen bunu nereden belki esanilerden es başlattık doğru hatırlıyorsam oradan gelebiliriz evet <gülüyor> bu yani kısacası niye bu e, dersleri yaptık e, şimdi o zaman bir şimdi e, bir yapıyla karşı karşıyayız bu yapı tamamıyla dünyaya hakim bir konumda yani bu ne demek şu anda Birleşik Milletleri işte NATO Avrupa Birliği ve bunun alt örgütleri şu anda mesela işte Dünya Sağlık Örgütü olsun veya işte bu e, Dünya Ekonomi Forumu olsun e, ve buna benzer e, işte bütün dünya eğitimini oluşturan e, şekillendiren UNESCO olsun veyahut da işte bütün dünyada sözde yardım faaliyetler yürü yürüttüğünü iddia edip de Aslen başka faaliyetler yürüten UNESCO, UNICEF olsun ve da buna benzer şu zamanda artık çokça olan fonlar olsun. İşte Rothschild fonu olsun ya da işte bu Bill Gates e, fonu ne diyorlar ismi neydi Bill Gates vakfı vakflar olsun. Tam bu ve da işte Soros olsun veyahut işte bu Zuckerberg olsun vesaire. Bütün yani şu zamanda veyahut da Elon Musk'ın bütün çalışmaları. Yani bütün bu var olan e, sistem şu anda yani bu bu sistem üzerinden dünyaya hükmediyor. Tamam bunlar hepsi birbirine bağlantılı. Bunları son derslerde işlemeye çalıştım. Size bazı kaynaklar da vermeye çalıştım. Oradan da yani bu Bunları kendiniz inceleyip e, araştırabilirsiniz. Bunların birbirleriyle bağlantılı olduğunu nereden, nereden görüyoruz? Çünkü değişik kurumlara değil, değişik kuruluşlarda oturanlar hepsine diğer kuruluşlarda da oturuyorlar. Tamam. Bu, bütün bu alt örgütleri toplamış olan üst örgütler var. Bunlar da dedik üçtür. Hususen. o işte bir bu foreign Council of uh, on Foreign Relations (GFR) dedikleri kafere e, şeysi, konseyi. Bir ve bu konseyin de yan kuruluşu olan Bilderberg toplantıları buna katılan üst seviye e, bazı işte masonlar yani. Artı bir de trilateral örgüt. Bunlar bu üç hususen bu örgüt bunlar ne diyorlar? Bunlar dünyada işleyen bütün ister siyasi alanda olsun, ister askeri alanda olsun, ister ekonomi alanda olsun, ister fikri alanda olsun, eğitim olsun, din olsun, dini gelişmeler olsun fark etmez. Her şeye hakim olan bu üç örgüt hususen. Bu benim sözüm değil. Bunun işte geçenler bazı şeyleri size getirdim. Bunlar bu zamanda artık araştırılmış, tespit edilmiş ve bazı araştırmalar araştırmacılar tarafından da ismen ortaya çıkarılmış. Çünkü bütün bu örgütler neticede tamam neticede insan eliyle oluşturulmuş olan örgütler. Dolayısıyla burada belirli insanlar var. Tam bu örgütler bir anda meydana gelmedi. Birileri bu örgütleri kurdu, inşa etti sonra bunları işte yani şeklini verdiği. Ya bunlar da hep aynı insanlar. Tamam yani orada oturan burada olan, yani Bilder belki e katılanlar aynı zamanda CFR'de de söz sahibi. Aynıları işte Trilateral Grupta da var. E Aynıları Mason Locası'nda da var. E Osman sen şimdi bunlar hepsi bir kişi yani o dört tarafta yer, yer aldığı zaman o zaman ne neticesi çıkaracaksın? Bunlar bir. Tamam özellikle işte bu şeyler geçenler onun bir şeysinde. de beraber baktık. De, hayır onu izlemişsinizdir inşallah size bir, bir video vermiştim. Orada büyük şirketler bakıyorsunuz. Mesela hepsine bu bütün bu e, yani üretim sahası diyelim. Bunlar hepsi 3 finans şirketi elinde. İşte bu BlackRock şirketi Street neydi? Vanguard şirketi bir de ee, neydi? Üçüncüsü BlackRock Vanguard ve Street bir şey. El -Muhim bu üç şirketin elinde yani. Ve bunlar işte hepsi bir hem bütün yani malum olan, dünyaca meşhur olan bütün markalar hepsi bir bunlarda bunlarda toplanıyor. Bunlarda her biri birbirinde yine hissedar. Hepsi birbirinde yine hissediyor. Hepsi yine bir yere çıkıyor yani. Onun altında olan bütün bu markalar yani bütün işte Coca-Cola'dan Pepsi'den al mesela. Veyahut da işte bilgisayar piyasasında işte bir, taraf, bir tarafta Microsoft bir tarafta Apple gibi. Bütün bu markalar hepsi aslında Hepsi sadece bir yerden çıkmıyor. Ha bu ilk zamanında da böyle miydi illa da? Olmayabilir. Ama bunlar şu zamanda artık hepsi nedir? Bir Elde toplandı. Yani el muhim bütün bu alana, yani bizim hayatımızı e, oluşturan bütün alanlara bir taraf hakim. Nasıl böyle, nasıl bu oldu yani? <gülüyor> Bunun için dedik yani anlamamız gerekenler bunların gizli çalıştıkları, gizli örgütler. Bunlar gizli örgüt, gizli çalışma yapıyorlar. <gülüyor> ha, bu gizli çalışma şimdi... Böyle inşallah bugün bağlamaya çalışalım sonra konu bitirelim. Bu gizli çalışma nereden kaynaklanıyor? Çünkü işte yani İblis'in Ademoğluna karşı düşmanlığından, savaşından kaynaklanıyor. Çünkü İblis neticede yani insanlar tarafından ne fatri olarak ne de Allah'ın azze onlara gönderdiği risali yönüyle muteber birisi değildir. Bilakis apaçık bir düşmandır. Dolayısıyla insanlar daima İblis'ten uzak durmaya çalışmışlardır. Ama iblisin şu alemde bir şey yapabilmesi için insanlara muhtaçtır. Çünkü kendi şekliyle ve kendi kudretiyle yani kendisine yaratılışı itibarı var olan kudreti bu dünya aleminde bir şey sağlamıyor. Dolayısıyla bir tercüman lazım. Yani bu iki alem arasındaki o yaratılışı itibarıyla uyumsuzluğu kaldırıp, di ne diyorlar adaptör lazım adaptör. Tam iki alemdeki farklı e, yani yaratılış gereğince var varlığı farklı varlığı işte diğer aleme uygun hale getirecek adaptör lazım. O adaptör de dedik büyüdür. Büyü olarak isimlendirdiğimiz o şeydir. Tam büyü yolu yolu üzerinden ne diyor şeytan bu insan aleminde bu alemde fail olabiliyor. harekete geçebiliyor. O kendi alemindeki yani kudretini büyü üzerinden bu dünya alemine uygun bir şekilde e, icra edebiliyor. Ha bunun için şimdi ne lazım? Ona sadık kullar lazım. Dedi ki bu insanları, bazı insanları kendi tarafına çekebiliyor. Bu insanlar niye iblisin tarafına geçiyor? Bunlar iblisçi oluyor yani, satanist oluyor. Bunlar iblise kul oluyorlar. Allah Azze ve Celle'i terk ediyorlar. Hatta Allah Azze ve Celle açıktan asilik yapıyorlar. Ve çok rezilce ve çok kötü muhalefetleri oluyor. Dolayısıyla biz bunu zaten biliyoruz büyüler en güçlü büyüler kimin büyüleridir küfün küfürde en azgın olanların büyüleridir yani ne kadar çok küfür işlerse ve ne kadar rezil ve alçakça yaparsa bunu o kadar da büyüsü güçlü olur tam yani o kadar da büyük güçlü olur dolayısıyla şimdi bu insanlar zaten yani iblise yönelmelerin birincisi tabii ki kendi özlerinde var olan bazı yani şeytani özelliklerine nötürüdür. O hasettir, kıskançlıktır, bu işte o azgınlık, o doy doymamak, tamah, kibir. Yani bunlar hepsi şeytanın özellikleri. Ha, özünde bu özellikleri, özellikleri sahip olan insanlar yani... Mal hırsı, mülk ve ve makam hırsı, şöhret hırsı. Ha bu bu tür insanlar iblisin sunduğuna icabet etmek isterler. Çünkü iblisin sunduğu nedir? İnsanlar arasında yaygın olmayan bir kudret, büyü üzerinde. Tam iblisin sunduğu, başka sunduğu bir şey yok ki. İblisin şu dünyada hiçbir şeye sahip değildir. İblis sana şu dünyada şunu dahi veremez. şunu dahi iblis sana veremez. Şu dünyada hiçbir şeyin sahibi değildir. O zaman iblis sana verdiği ancak bir şeydir. O da nedir? Büyü ilmi. Tam büyü. Büyü sana verip o tılsımları yani o diğer alemle irtibata geçmek ve diğer alemin varlıklarıyla irtibata geçip onların kudretlerinden istifade etme yollarını ancak sana açabiliyor. Onun dışına sen hiçbir şey veremez. Ha bunun karşılığında ama istediği de nedir? Kendine kulluk, kendine hizmet. Ha bazı insanlar bu yola girmişler. Ta eski çağlardan beri. Ha bu ne zamandan başlatabiliriz? Elbette Kabil'den başlatabiliriz. Kabil Habib, malum, Adem Ali Sultân'ın üç oğlu, işte Kabil Habib ve Şit. Kabil Habibi öldürüyor. Kabil kalıyor, şiit kalıyor. İnsanlık şitin soyundan türemiştir derler. Şüphesiz olur. Ama, ama Kabil'in soyu ne oldu? Kabil'in soyu ne oldu? Kabil'in soyu noktasında araştırmalar çok şeydir. Çok kapalıdır yani. Hanok diye bir oğlu var mesela. Kabil'in bu olaydan sonra doğan bir oğlu var. Kendi karındaş. Yani kızdan meydana gelen Hanuk diye bir oğlu var. Ondan sonra iş yani birkaç birkaç daha ne diyorlardı Nesip soy devam ediyor ama bir yere zaten soy kesiliyor. Artık hakikaten kesilmiyordur. Ama oraya kadar ancak araştırmak belki bizim normal vesiler üzerinden araştırmak mümkün olacaktır. Yani zaten Hanok'tan sonra da eee diye bir oğlu var. Hanok'un İraddi diye bir oğlu var. Ondan sonra, yani var birkaç tane dediğim gibi. Birkaç daha eee soyu devam ediyor ama bunlar malum bunların hakkında malumat yoktur. Kabil'de bilinen nedir? İşte bazı bunlar hepsi tabii hikayeler. Doğruluğu, yanlışlığı işte yani nasıl tespit edeceksin? El muhim yani Hanok diye bir oğlu vardır. Bu Hanuk şehri inşa ediyor. Bazı rivayetlere göre. Ee, yani el-muhim Kabil'in soyu da devam ediyor. Tabi Kabil'in soyu lanetlenmiş bir soy. Ve şeytanla iç içe olan bir soy. Dolayısıyla bu mesela bir görüşe göre nefilimler, meşhur nefilimler yani bu insan üstü varlıklar ee, Hristiyan ve Yahudi e, inancına göre işte meleklerle insan, meleklerin insan kızlarıyla ilişkinin neticesinde meydana gelmiş oldu. ne filmler? Bir görüşe göre ki muhteşem bu daha doğrudur şüphesiz. Çünkü yani düşmüş melek diye bir şey yoktur. Allah'a asi olacak olan bir melek yok yani. Ama daha belki bu daha yani tabii şeysine göre kendi tabiatına göre daha belki doğrudur. Ee, kimisi der ki bu Kabil'in oğullarıyla Kabil'in soyundan gelen oğullarla Şit'in soyundan gelen kızların izdivacı sonucunda meydana gelen doğmuş olan insanlara işte bunlar nefilim diyorlar. Ve bunlar elbette bunlar baştan ne oluyor? Tabii ki şeytan, şeytani bir tarafta oluyorlar o Kabil sebebiyle. El-Muhim yani böyle bir şey var. Şimdi Kabil'in soyu var. Kabil'in soyundan şüphesiz bu şeytani Üç, devam etti bu nasıl devam etti Allah'u alet daha ziyade insanlar arasında şeytanın tarafına geçen taraflar var işte bunlar bizim bildiğimiz medeniyet iti olarak tabir edebileceğimiz en eskiler belki şeyler, Sümerler'dir sonra işte antik Mısır'dır işte antik Yunanlar'dır Roma imparatorluğu vesaire. Yani bunlar bu politeist yani medeniyetler çok tanrıcı medeniyetler. Ve tabii yani Avrupa kıtasında oluşmuş olan bu Druid keltler kelt kültürü ki bu kelt kültürü de asıl Mısır'dan gelme bir kültür. Tabii yine yani çünkü insanlığın beşi buralar. Tabii <gülüyor> insanlığın beşi beşi buralar yani insanlık buralardan yayında. ayyunta. Yani aslen Batı Alemi yani bugün Avrupa dediğimiz o yerler aslen yani insanlar tarafından mesken edilmiş olan yerler değil. Ama oraya tabii bir göçler zamanda ol, olmuş. İşte bunlardan birisi işte Mısır'dan gitmiş olan bazı yani büyücüler orada bu kelt kültürünü oluşturmuşlar. yavaş yavaş meydana. Geliyor. Bu da tabiiine bir kagan bir kültür. Tam bu da saf satanist şeytancı bir kültür yani. Vikingler işte eee Norman, Normanler vesaire bunlar hepsi keltler yani. Bunlar pagan, satanist bir bir kültür. Bir bu böleleri var. Ha bir de yani mevcut olan dinler içerisinde gizli satanistler var bunlar sata, yani iblise şeytana kuluk etme bilinciyle yapanlar da var bu bilinciyle yapmayanlar da var tamam işte bu burada, asıl mesele burada Bunun, yani şunu da iyi anlamak lazım yani iblisi için hangi dinden olduğunun önemi yok tamam iblisin iblisin dini tektir o da nedir kendisi yani sen ona ibadet ettiğin sürece ister Hristiyan ol, ister Yahudi ol, ister Müslüman ol, ister Pagan ol, ister Zerdüşt ol, ister Maniteist ol. Ne istediğin ne olabilirsin yani? Kapitalist ol, faşist ol, ne olursan ol, hiç önemi yok. Önemli olan sadece ne? Ona kulluk etme. Ona kulluk etme. Dolayısıyla iblis bütün dinlere girmiştir. Bütün dinlere. Ha şimdi o zamanlar yani biz böyle arkadan şimdi gelirsek antik Mısır falan gitmeye gitmeye gerek yoksa gidemeyiz de. Ama dediğim gibi millet takriben şey edersek işte bir bu Esaniler var. Esaniler Yahudi bir mezheptir. Yahudi bir fırkadır. Ve bu gizli öğretim dediğimiz yani bu gizli ilim yani büyü tamam yani biz büyü olarak adlandırdığımız bu gizli ilimler onlarda mevcuttu Esaniler'de. Bunun için zaten diğer bu Ferisiler, bu Sadukiler vesaire, bu diğer e, Yahudi fırkalarıyla, mezhepleriyle pek anlaşamıyorlardı. Ve dolayısıyla zaten o Kudüs'ü terk ettiler. Bir yan dedik Esaniler sonra... Bu, yani bu öğretinin nasıl bugüne kadar intikal ettiğini konu ediyoruz. Esanilerden gnostiklere, tam bu nasıl birbirlerini etkilediler, nasıl birbirine geç, geçiş yaptı, Tam bunun kaynak menbaa neticede birdir. Tam memba bir, hepsini yönlendiren bir, bunu geçenden size göstermeye, anlatmaya çalıştım, burada ana şeysi var. Tam iblisin çalışma usulü böyle. İblis şu üçgen var ya bütün teşkilatlarında, bütün örgütlerinde, bütün iblisi cemiyetlerde üçlü bu piramit şeklinde kurulmuştur. Bir tabanı vardır, orta kesim var, bir de üst yönetim kesimi var. Yöneticiler işin ne olduğunu biliyorlar. Onlar doğrudan merkezden haber alıyorlar. Merkezden talimat alıyor. Yani iblis ve onun etrafındaki şeytanlardan talimat alıyorlar. Ha onun onun altındaki taraf nedir? İşte o tebaayı kullandırmaya müsait hale getiren, yönetimi meşrulaştıran, bütün şüpheleri defeden, bütün işte yani lazım gelenleri beyan eden bir orta tabaka. Bu işte davetçileri, işte bu rahipleri, işte bu hocaları Tamam, bu değişik değişik yani bu, İblis dediğim gibi yani <gülüyor> İblis şeyde İslam'a girmiştir şüphesiz. Hatta şöyle bir kural size söyleyeyim. Bakın bir kural mahiyet ne bu? Eğer bir cemaat, cemiyet teşkilat, örgüt, topluluk eğer bir topluluk gizli ilimlerden bahsediyorsa bak gizli ilimler ve bu gizli, ve bu gizli ilimleri ancak belirli gizli şahsiyetler bilir. Onlardan başka başkaları bunu bu bilgileri bilmez diye bir iddia ortaya atıyorsa bilin ki şeytanın o cemiyette o toplulukta payı vardır. Kesinlikle. Gizli bilgiler varsa, açıklanmayan ve bu gizli bilgiler de gizli bir topluluk tarafından koruma altındaysa sadece onlar biliyorsa bunlar açıklanmıyorsa o zaman bilin ki orada şeytanın payı vardır. Ya daha çok ya daha az. Ama muhakkak şeytanın payı vardır. O bütün o örgüt bu şekilde çalışan bütün örgütlerinden şeması böyledir. Başta belirli adamlar vardır. Onlar piramidin ucunu teşkil eder. Onların altında daha geniş bir taban vardır. Ve onun altında bütün yönetilenler vardır. Nışıldım. Ha şimdi bu üçgen şeklini yani her bir düşünün her bir farklı farklı bunlar hatta itikatta yani görüşlerinde birbirine muhalif birbirine savaşan taraflar olabilir neyse birisi milliyetçi birisi komünist bir taraf işte dinci bir taraf ateist bir taraf şöyle bir taraf böyle düşünün bu örgütleri sen şimdi bu üçgen yapıları yan yana koyduğun zaman şimdi şunu da çizdiğim gibi sen bunları böyle yan yana koyduğun zaman bak Hepsi nerede toplanıyor? Merkezde toplanıyor. Merkezde bir. Ve bir merkezden hepsini yönetiyor. Hepsini yönetiyor. Çünkü onun her bir örgütte muhatap aldıkları vardır. Ve onlarla toplantılarını yapıyor. Ondan sonra o toplantılar sonradan da zaten işler istediği gibi yürüyor. Yani böylece bu bütün bu muhtelif fırkaları kontrol edebiliyor. Çünkü asıl mesele ne bu? Bütün bu cemiyetlerde bir dışarıya gösterdikleri bir yüzleri vardır ve hakiki yüzleri vardır. Hakiki yüzlerinde hepsi aynıdır Farklı isimlendirmeler, belki bazı farklı yani uygulamalar işte şeylerde, törenlerinde veyahut da merasimlerde vesaire belki biraz farklılıkları olabilir ama hepsi esas da hepsi aynadır sadece dışarıya gösterdikleri yüzleri farklıdır. Tam bu <gülüyor> değişik yani yollardan işletmişlerdir. Ha şimdi burada dediğim gibi efsaniler sonra gnostikler خصوصen tabi nasıl bu sıçrama vesaire bu yani bunları dediğim gibi bunlara vakit yetmiyor başlıklar şeklinde ilerliyoruz. Yani, gnostikler bu artık Hristiyan mezhep. Tabii, bu büyük bir akımın ismi ha, Gnostizm. Gnostisizm, büyük bir akımın ismi. Bunun altında çok farklı farklı alt fırkalar yer alıyor. Yani bu aynı bizim mesela ne diyoruz? Batinlik diyoruz. Batininin altında değişik değişik fırkalar var. Sünni batinlik var, Şii batinlik var. Onların da yine kendi aralarında, her birinin kendi arasında farklı farklı kolları var. Bunun gibi Gnostizm'de değişik değişik alt fırkaları vardır. Ama hepsi nerede toplanır? Gnostikler yani ee, Allah'ın azze ve kötü olduğunu ve asıl yani iyi olanın iblis olduğunu ve hatta şöyle bir mesela Maniteistler man, mani de böyledir. Bu İran de meydana ortaya çıkmış olan bu din. Bak mesela İran şimdi farklı bir şey. Ama bunlar hepsi aynı anlayışlarında. Hepsi e, hatta bu yani Yunan felsefesinde de kendisini gösteriyor. Daha önce yani zaten Platon'dan falan alınma, alıntılar da vardır. Diogenius diyorlar bu şeye. Yani yaratıcının veyahut da Allah'ın yani Allah dediğimiz e, alemin Rabbine onlar Diogenius diyorlar ve o kötü. Tamam o kötü. E, i̇nsanlar da Aslenle yani yaratıcı yaratıcı yaratılmamıştır bunlara göre kötülük yaratmıştır insanlar insanları yaratan kötülüktür ee, ve yani çok bu Yahudilerde de vardır tam Yahudilerde mesela Adem ve Havanın e, neydi? Kitabın ismi Zuhar diye bir kitap kitap var Kabbalist Kabbalizm'de yani kitaplarından birisi e, Seferha Zuhar diye bir kitap. E, orada da Ademle Ademin arayısı Ota e, şeytan dişi şeytanlarla çokça zina yaptığını. Havanın e, erkek şeytanlarla çok, çok zina yaptığını. Hatta bundan ötürü de dünyayı indirildiği zaman e, Adem havadan 130 sene uzak durduğunu ve bu, bu zaman içerisinde hava birçok işte canavar vesaire doğurduğunu. Böyle şeyler inanırlar. Yahudiler. el yani bu bu gnostik İnançta tabi işte bu şeytanın yani büyük e, gizli ilimleri vermiştir. Ve bunlar bu şekilde e, yani bu iblisin, şeytanın e, bilgisini, ilmini, büyüsünü muhafaza etmişler. Ha, sonra işte dedik o bir şekilde yani Hristiyan da tabi Gnostikler üzerinden, Hristiyanlar içerisinde hem bir taraftan işte tapınak şövalyeleri gibi bu e, Örgütler üzerinden devam etti ama bizzat tam bizzat e, dinde de devam etti. Tam dinin kendisinde de devam etti. Hatta bu konuda bak yani e, hiçbir hiçbir din yani İslam dini de kendisini bu etkinin dışında tutamamıştır. Evet İslam dini koruma altındadır. Tam Allah'ın İslam dininin mastarları koruma altındadır. Allah Azze ve Celle koruyor Kur'an ve sünneti. Ve Kur'an ve sünnetin muhafızları olarak ehli sünneti de Allah Azze ve Celle belirlemiştir. Dolayısıyla İslam daima ehli sünnet dinde sabittir, koruma altındadır. Tamam, kıyamete kadar bir taife daima hakkı üzere olacak. Bu taife hadisleri hepsine bunu ifade ediyor. İslam dini daima Allah'ın Azze ve Celle'nin Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a indirdiği gibi muhafaza edilecektir. Ama bu Allah'ın Azze ve Celle'nin bu ümmeti bir lütfudur. Tamam bu ümmete bir lütfudur. Yoksa Allah Azze ve Celle böyle bir yani bu ümmeti böyle bir bir özellik vermemiş olsaydı o zaman bu, bu dine de iblis çoktan müdahale etti. Hem zahiri müdahalesi var hem de batin müdahalesi vardır. Zahiri müdahalelerden işte felsefe üzerinden, akılcılık üzerinden müdahale etmiştir. Ve de işte büyü üzerinden. Tam büyü bizim dinimizde yok mu? Batinelik bizim dinimizde yok mu? Batinelik sadece Şiirlere maksus mah, değil yani sadece e, karametiler işte ne bileyim İsmailer ve Fatimeler vs. Sünni batınlılık de var. Hususen kendisini tasavvufta göstermiş olan bir batınlılık de var. Bunlar hepsi büyüdür. Büyü işlemleri. Daha çok daha az. Kimisi daha çok, kimisi daha az ama hepsine büyü işlemlerine girmiştir. Burası yani İslam dinine de müdahale etmiştir. Ama İslam dinine galip gelememiş. Tam gel, geleme, gelememiş, gelemedi gelemeyecek. Ama bütün diğer dinlere girmişti ve bütün diyenleri tahrif etmişti. Yoksa Mesela teslis inancı da elbette Hristiyanlık'ta, hani İsa'nın Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği, vaaz ettiği bir şey değil elbette. Ama ondan, işte bak bu fırkalar üzerinden Hristiyanlığı dahil etmiştir. Daha evvel Yahudilere dahil ettiği gibi ve Yahudiler de işte daha önce hususen muhtemelen Mısır döneminde e, belki bunu işte antik Mısır e, inancından almış olabilirler. Orada etkilenmiş olabilirler ve buradan işte kendi dinlerine dahil etmişler. Ha, şimdi bu bahiste çok önemli bir konu var. O da nedir? İşte bir bu gizli ilim şüphesiz ki bunu yani e, bugün sen bunu Kabale ismini verebilirsin. Tam niçin yani Kabala ismini verebilirsin diyorum yani bu şimdi değişik değişik suretleri var yani yani hepsi hakikatı aynı ama hani zahir olduğu yönleri farklı ve her bir fırkada ve her bir dinde kendisini gösteriyor ama niye khususen Kabala olarak isimlendirme doğru olur? Çünkü bugünkü var olanın bahsettiğimiz işin başına bahsettiğimiz fır teşkilatın kullandığı büyü uslubu Kabala'dan alınmadır. Ve kabaladır yani. Dolayısıyla size o işte bazı resimler vermiştim. Yani bu e, şeyin teşkilatın üst e, zirvesinde üç tane kabalist Yahudi, Yahudi vardır. Bunlar sürekli e, değiştirilir. Yani birisi vefat ettiği zaman kendi aralarından yine bir üçüncüyü. Bunlar kabalist Yahudilerdir. Tamam. Bunlar zirvenin en üstünde. A Kabala Kabala yani bu teşkilatın kullandığı eee büyü budur Ve bu kabala ta eskiden gelmedir. Ta eskiden gelmedi. Tamam ha bu zaman zaman tabi etmiş, başka şeylerle de karışmış, başka yani mesela doğuda olan büyü türlerini falan de ithal etmişler ve geliştirmişler. Tamam. Geleştirmişler bugüne kadar gelmiş ve bugün de zaten Kabala dediğin zaman normalde Yahudi mistisizm denilir. Yahudi mistisizmi aynı tasavvufun yani İslam mistisizmi olduğu gibi Kabala da Yahudi mistisizmidir. Yani Allah Azze ve Celle anlamak, Allah Azze yakınlaşmak, işte yaratılışı, kainatı anlamak, kainatla bir olmak yani hani tasavvuftan bildiğiniz şeyler bu Yahudu, Yahudi mistizm kabadalla da vardır ama tabii bunun bir de yani bir gösterilmeyen bir yönü vardır, Batı'nın bir yönü vardır. O da işte aslen nedir? Yani büyüktür. Tam bu aynı bizim tasavvufta olduğu gibi hakikatı büyüdür. Tabi oraya ne zaman ancak varızın belirli şeylerden sonra. Ha, belirli seviyelerden sonra ancak sana açanlar bu hakikatları. Ha şimdi yani el muhim yani bu bugün bu de bu zamanımızdaki bu hakim teşkilatı anlayabilmek için bir hususu çok iyi anlamanız lazım çünkü bu daha önce de çok söyledim bir kırılma noktasıdır o da nedir bu yani 17. asır 18. asır bunu burada aslen on için şey derken de demin söyleyen 300 senelik yani artık bu nihai yani gücünü oluşturduğu yani bunu bir 300 sene gibi 400 sene gibi belirleyebilirsin ve hususun 17. asır. Ha bunun öncesi var. Renesans dönemi dedikleri Avrupa Renesans yani yeniden doğuş dönemi. Ondan sonra da aydınlanma dönemi. Tamam aydınlanma dönemi. Bu artık 18. asır aydınlanma dönemi. Bakın dikkat edin ke kelimeleri de bilinçli böyle isimde yani isim, bilinçli isimlendirmişlerdir. Ha böyle. Ondan önceki çağ nedir? Karanlık çağ. Orta çağ. Tamam, yani kilisenin hakim olduğu o dönem o karanlık çağdır. Sonra Rönesans dönemi yani tekrar yeniden doğuş ve o yeni, yeniden doğuş nereye gidiyor? Aydınlığa gidiyor. Ve ışığın taşıyıcısı kimdir? Lucifer'dir. Lusifer. Lusifer. Yani aydınlık Hristiyan hakimiyetin hayırsa hakim olduğu dönem ve sonra aydınlatmış olan da kim? Lucifer'dir. Bir fiil Aydınlatmış olan Lucifer'dir. Ve bütün bu aydınlık döneminde yani Renesans dönemi ve sonra işte bu yani aydınlık öncesi dönem ve aydınlık dönemi. Bütün bu dönemdeki tam filozoflar hepsi masondur. Hepsi masondur. O zaman yani bunlar işte Francis Bacon'den al ta ondan sonra zaten büyükleri zaten işte şey de Descartes gibi veya Voltaire gibi, mesela Voltaire hususen, tamam. o ateizmi yani filozofu Voltaire hususen o hatta bu yani büyük hamlenin e, şeylerinden biri, büyük hamlenin müesseseslerinden birisidir. Zamanın Alman, Preuss, <gülüyor> Kayseri, 2. Frederick'le beraber. Tam bu yani bu dönemi çok iyi anlamanız lazım. Çünkü burada hakiki manada bir dünya anlayışında bir değişim gerçekleşiyor. Tam ondan ondan yani 17. asırdan, yani 16. 17. asırdan sonraki dünya ile 16. 15. asrın önceki dünya aynı değildir. Tam temelde esaslı farklılık vardır. Önceki dünyaya yani 17. asrın önceki dünyaya hakim olan nedir? Yani Aristo felsefesi diyelim. Aristo felsefesi hakimdir. Aristo felsefesi bütün alanlara girmiştir. Tam bu ister yani dini nazar olsun ya da din, yani semavi dinler olsun ya da diğer fark etmez. Yahudilere de girmiştir Aristo felsefesi, Hristiyanlara da girmiş. ...dir, e, skolastik felsefe olarak. İslam'a da girmiştir kelam ilmi olarak. tam Hepsine girmiştir. Çünkü e, Aristo'nun ortaya attığı akli sistem, düzen yani kadar, reddedilebilecek bir düzen değildi. Dolayısıyla kabul etme mecburiyetine kaldılar. Zaten İslam uleması, hani burada aklen doğru bir yani doğru bir işlemi gördükleri için kabul ettiler. Hatta bunu ne ettiler? Ki daha da ilerlediler daha da geliş, geliştirdiler. Aristo felsefesi neye dayanıyor? Temas, temel itibaren önemli on, bizim için nedir? Aristo diyor ki varlıkta esas olan sukut halidir. Tamam o çok önemli. Sukut hali. Yani her şey durgundur. Esas olan budur varlıkta. Dolayısıyla dört illet nazariyesi vardır. Der ki her bir şeyin üzerinde dört illet işler. O dört illet onu harekete geçirir. O dört illet nedir? İşte amaçtır. O faildir. Ve onun yani onu harekete geçirmenin neticesinde ulaşacak olan suretidir. Yani bu burada. Bak, bu burada ya. Şimdi bu bu asıl olan, asıl hali budur. Bak şimdi ne etti? Hareket etti. Hareket et, Niye hareket etti? Çünkü benim bir amacım vardı. Bunu hareket ettirmekte. Bu bir illet. İkinci bir illet işte fail. Yani bunu yapan. Sonra bak bu bir surette yani öne doğru işte bu şekilde buradan buraya intikal etti. Yani o sabittir ve harekete onu geçiren bir illet var. Bir sebep vardır. Sen bu ne bununla neyi? On bak şimdi bu nazariyesi niye bütün dinler tarafından kabul edildi? Niye Yahudiler bunu kabul etti? Niye Hristiyanlar ve Müslümanlar bunu kabul ettiler? Çünkü bu bir yaratıcıyı ispat ediyor. Yani bir etkeni, bir faili ispat ediyor. Tam asıl olan her şey sakindir. A bir şey de onu ne diyor? Harekete geçiriyor. Dolayısıyla orada bir irade ispat etti. Dolayısıyla zaten Aristo Tanrı'yı inkar etmiyor. Tanrı'nın varlığını ispat ediyor. Ama tabi kendisine göre. El-Muhim bu nazar bu ta ki 16. asıra kadar tam hakim olan nazar buydu. 16-17. asıra kadar hakim olan nazar buydu. 17. asırda miladi tabi 17. asırda yeni bir görüş ortaya atıyor. O Descartes hususen Descartes tarafından ve Descartes'in de bu yani görüşünü çok siyasi bir şekilde e, geliştiren Thomas Hobbes'tur. O da yuki varlıkta asıl olan harekettir, hareketliliktir. <gülüyor> Tam bununla ne yani ne değişti bak şimdi yani diyeceksin ki tamam asıl olan sukut olsun o hareket ne olacak yani? Ama eğer dediğimiz zaman bir eşi, her şeyin esası sukuttur o zaman bak bir şey onu harekete geçiriyor. O bir şey nedir? İşte o esasda en ilk ilkin o sukutta olan bir şey harekete geçirmiş olan birisi olması gerekiyor. Tamam, burada bir yani bir irade olması lazım. İşte o o yani vacibü'l o kadim olması lazım ki o ilk hareketi ha, ha, harekete geçiren bir kudret olması lazım. Bunu ispat edebilirsin bu nazarın üzerinden. Dolayısıyla 17. asr'a kadar ve hususen 18. asr yani Voltaire kadar insanlık arasında ateizm yoktu. Tamam mı? Ateizm diye bir şey yoktu. Yani insanlar yaratıcının varlığını inkar etmiyorlardı. Evet kimisi yani o yaratıcı işte Aristo gibi yani belli olmayan ne oldu belli olmayan kendisi bile yani belirlemekte zorluk çektiği bir kudret olarak görüyorlardı. Platon gibi işte bu yani idealler alemini oluşturmuş olan bir şey veyahut da başka yani yani bir kudret var ama ya bir illet var yani. Çünkü bak nazar o. İllet var, sebep var. O sebep de neyi, neyi meydana getirdi? Bu sebebi meydana getirdi. İllet mağlul alakası. Tam bu bütün insanlar indiğinde kabul ediliyordu. Bu bazıları illeti çoğaltıyordu. İşte bunu politikist diyoruz. Çok tanrıcılar. O illeti çoğaltıyorlardı. Kimisi o işte iyi kötü dualizm içerisinde bunu değerlendiriyorlar vesaire. Ama hepsinin bir sebep yani bir illet var. O illetin sebebiyle de malul var. Malul varsa illet vardır. Ha bu bu burada mı? Ha bu kendiliğinden burada olamaz. Bunu muhakkak bir şey burada bunu var etti. Tamam. Nazar buydu. Ama Artık bu 17. asırda dediler ki esas olan hareket halidir. Her şey zaten hareket halinde. Dolayısıyla zaten her şey kendiliğinden yürüyor. Var olmuş. Dolayısıyla burada dediler alem ezelidir. Ve buradan işte bak buradan şey bütün her şey buradan meydana geldi. Yani Darwinizm de buradan meydana geldi. Yani her şey hareket halinde. Yani değişim halinde. Yani bu biz bir anda var edilmedik. Bilakis biz zaten ne? Bir yerden gelişe gelişe gelişe bu hale geldik. Ve devam ediyoruz gelişmeye. Belki bir on bin, belki yüz bin, belki bir milyon sene içerisinde artık şu surette olmayacağız. Artık farklı bir şekilde olacağız. Çünkü her şey hareket halinde, kendiliğinden zaten hareket ediyor. Ha, durduran bir şey var evet bak etkini yapıyor, durduruyor. Ama asıl olay da harekettir. Ha, o hareketli pekalae nasıl belirleyebiliriz dediler ki matematik üzerinde kalkülüs matematiği burada devreye girdi yani bir artı bir eşittir iki her şeyin artık nesi var her şeyin bir hesabı var Her şeyi ben bilimsel izah edebilirim Yani ben bak şu burada, neden burada değil Bunu kim buraya koydu o soru artık değil soru ne? Yani bunu nasıl izah edebilirim bilimsel olarak? O zaman burada su hücreleri var. H2O. İşte bu da işte cam. Şu şu şu şu, şu, şu meydana geldi. Bu her şeyi bilimsel izah edebilirim. Ha her şeyi bilimsel bilimsel izah edebildiğim zaman kim devreden çıkıyor? Ya. Yaratıcı devreden çıkıyor. Dolayısıyla orada ilk kim bak ateizm diye bir şey ortaya çıktı. Yani tanrı yok. Ve bunu Voltaire hususen o bunu çok işledi. Sonra işte bunun zaten e, siyasi olarak hareketinde de üstlenmiş olan Rus'u olduğu ve Fransa devrimi. Dolayısıyla Fransa devrimi yani bu bağışta en önemli yani tarihlerden, insanlık tarihi en önemli zamanlardan birisidir. Çünkü bundan sonra artık yeni dünya başlıyor. Yeni dünya. Yaratıcısız bir dünya. Tamamıyla maddeci. Her şeyin bir rakamsal değeri vardır. Rakamsal değer. Tam senin senin artık yani iyiliğin rakamsal değeri nedir? İyiliğin. İyiliğin bir rakamsal değeri yok ki. Nasıl yani ben bunu değeri biçeceğim? İyilik. Neyle artık derviçme insanların artık ne iş gücüne göre ne yapıyor, ne kazandırıyor. Bunlar herkesin değeri artık yani sağladığı... Faydaya göre. Tabi şimdi fayda da tabi o da nisbi bir şey. Veyahut insandan insana değişiyor. Topluma fayda, bana fayda, falan türana fayda, veyahut da şu örgüte fayda. Ona göre artık yani o insanın değeri ve ona göre yani ödenmesi. Yani kapitalizm de buradan geldi. Tam artık maddenin ehemmiyet kazanması. Tam maddeci, pozitif. Tam pozitif bu müsbet bilim dediğimiz işte bunun neticesinde ortaya çıktı ve gittikçe güçlendi. Ha bunun da öncülüğünü yapmış olanlar bütün o adamların hepsi masondur. Dolayısıyla masonların yani bu gizli örgütlerin en fail, en etkili dönem de yine 16. 17. asırdır. Mesela mason ilkin resmi olarak ortaya çıktığı ilk mason locası bu Büyük Londra locasıdır 1717 1717 resmi olarak yani masonların başlangıç tarihi böyle verirler 1717 ve ondan sonra localar artık kurulmaya başlıyor tabi çok ondan evvel tabi ki masonlar zaten vardı ama resmiyet kazandıkları tarih budur yani bu hep bu renesans ve aydınlanma dönemi her şey burada burada oluyor tam burada iblis artık yani bugün netice bulduğu haliyle artık teşkilatını kuruyor. Tam burada hususen kimler üzerinden masonlar üzerinden. Şimdi masonlar geçenlerde size söylediğim masonlar bizim dilimizde biraz şey oluyor, biraz e, fantastik oluyor. Yani masonlar yani Maurer yani aslında Freimaurer. Freimaurer ya da Freemasons İngilizcesiyle senin Maura ne demek? Yani yani inşaat taş ustası. Taş ustası. Steinmetz. Mesela Steinmetz bunlar. Yani bunları kendi dilleriyle şey ettiğin zaman yani şeyi daha iyi anlayabiliyorsun. Bunlar aslen ne? Bunlar sanatkar yani. Öyle diyelim yani bu asıl ilk. ilkten bu ilk mason dediğimiz Kişiler bunlar aslında sanatkar insanlar yani bunlar işte taş ustasıdır, heykel tıraştır, işte inşaat ustasıdır yani bunlar bir şey inşa ediyorlar, bir şey yapın, bir sanat eseri ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla oz o zamanlarda kusursuzen artık ondan önceki zamanlarda da yani 14. asırda belki 13. 12. asırlarda yani bunlar çok büyük şeylerdi. Mesela özellikle şeylere bakın, masonların babası olarak tabir edilen e, tapınak şövalyelerine tapınak şövalyeleri bunları o zaman işlediğimiz zaman e, biraz tafsil ettik yani bunlar e, bütün Avrupa'dan altaki doğuya kadar yani birçok yerde büyük büyük katedrallar vesaire inşa edenler bunlar o katedral büyük kiliseler tamam. bunları onlar inşa ediyorlar F farklı farklı çok acayip acayip şeylerden yani zamanına göre gotik, barok vesaire e, şeyleri, şekilleriyle tamamen yani böyle inşaat yani çok inşaat alanında çok e, geliştirmişler kendilerini. Çünkü bu o zaman e, çok e, e, makbul olan bir şeydi. Topluluk içerisinde bir insanın statüsünü yani temsil eden bir şeydi. Bu, mesela bu yani ilkin bak hepsi şey, hepsi yani o masonlar aslında ilkin sanatkarlar öyle diyelim. Sanatçı insanlar. Mesela bunların e, en meşhurları şüphesiz kim işte e, Michelangelo gibi, Da Vinci gibi e, veya da başka kim var? E, Raphael evet tabi. Yani bu büyük sanatkarlar ha. Bu e, 16. 15. asırda yaşamış olan e, edebiyatçılar. Daha sonra mesela Shakespeare gibi devre uzay bilimcileri yani Galileo gibi Kopernik gibi tam bunlar hepsi yani o dönemin adamları hepsi artık e, bilim a, bilime yönelen ve o hususen yani ondan evvelki Hristiyan alemi skolastik düzeni de reddeden ve yani ne hissi odur anlayışıyla tamam ne hissi odur yani ben şimdi bunun kim bunu yaptı? Bunun yaratıcısı var mı? Yok mu? Bunu niye düşüneyim diyor adam. Bunun bana ne faydası var? Benim için önemli olan budur. Bu neden oluşmuş? Nasıl çalışır? Bunun yani ne kadar ben bunun alt cüzlerini inebilirim? Ve bu cüzleri yer keşfettiğim zaman bu cüzleri nasıl farklı terkip edebilirim? Nasıl yeni bir şeyler meydana getirebilirim? İşte bak o dönem artık üretim dönemi bak. Üretim çağı. Adam sadece o dönemde artık bak buhar Makinesini keşfediyor. Artık demirle çalışmaya başlıyor. Artık işte tren icat ediyor. Artık o buhar makinesi üzerinden bir sanayileşme meydana geliyor. Ve bu devam ediyor işte sanayi devrimleri bundan sonra. Çünkü bak artık, artık adam bu nereden geldi? Neden burada? Bunun gayesi nedir? Bunu düşünmüyor. Böyle bir şey artık şeysine yok. Yani varlığı, kendi varlığında böyle bir şey yok artık. Ama bu bizim için sen düşünüyorsun neden bu geldi neden var niçin var ben, ben bundan benden ne isteniliyor acaba ben bunu nasıl kullanmam lazım ki Allah'ın azgın rızasını kazanayım. Bu bizim için önemli çünkü biz bu amaç peşindeyiz ama onlar yani bir maddeci bunu düşünmüyor ki sadece neye bakıyor ben bunu nasıl ben bundan faydalanayım. Yani Faydalanabilmek için alt yüzleri nedir? Bu alt yüzleri nasıl tek tekrar farklı bir şekilde terkibe sokabilirim? Ha bunu şeyle birleştirdiğin zaman güç yani o hırsıyla ha o zaman işte burada yine o dönemin en büyük adamlardan birisi ve <gülüyor> Batı alemini onu anlamadan anlayamazsın makiyevelli Yani burada işte makiyevelli devreye giriyor her şey yani her şey benim netice ulaşabilmem için güçlü olabilmem için kuvvetli olabilmem için hükmedebilmem için her yol mu baktı her yol. Ve bak yeni bir erdem tabiri geliyor. Eski dünyadaki erdem nedir? Erdemleri yani önce bir erdemleri belirlersin. Erdemleri işte iyiliktir, doğruluktur işte merhamettir, şefkattir, adalettir, insaftır gibi şeyler. İnanç mesela. Bunlar eski dünyanın erdemleri. Bu erdemler artık gidiyor. Bunlar yok. Yeni erdemler geliyor. Yeni erdem ne? Makyeveli'nin erdemi. Makyeveli diyor ki eğer sen hedefine ulaşabilirsen işte bu Erdemli bir adamdır. Başarılı yani, başarı bir erdemdir. Başarılı olmak erdemdir. Başarısızlık bu erdemsizliktir. Ha bu sefer bak artık o yeni dünyada hangi yoldan olursa olsun fark etmez. Yani zulmetmiş, öldürmüş, kesmiş, biçmiş, çalmış önemli değil. Ha başarılı olmuş mu? Hükümdar olmuş mu? Hükmünü kurabilmiş mi? Hükmünü kurabilmiş mi? Hükmünü koruyabiliyor mu? Düşmanlara karşı koruyabiliyor mu? Erdem bilir. Erdem Erdemlidir. bu, Artık bu galip geliyor. Ondan sonra husus sene daha sonra Thomas Hobbes, John Locke ve bunlar zaten artık bu fikri daha da şey ediyorlar. zaten demokrasiyi da de içine giriyor. Ondan sonra al sana yeni dünya. İçinde bulunduğumuz dünya. Sadece şey odaklı. Yani e, madde odaklı. Tamamıyla inancı çıkarmış hayatından. Tabii daha sonra bu yine işte bir laik düzen, işte bu seküler düzen, işte insana herkese inanabilir vesaire. Bunu getiriyorlar çünkü çaresiz, çünkü insanın fıtratı kabul etmiyor ki. Tabii inançsızlığı insanın fıtratı kabul etmez. Muhakkak bir şeye inanması gerekiyor. Dolayısıyla yani inancın önüne tamamıyla kesememişlerdir. El-Muhim yani kısak gidelim. Ee, ne dedik? Masonlar. Bu mason teşkilatı bu da önemli. Yani belki insanlar şöyle hep bir yerlerde kafa şey diyor yani anlayışları tıkanıyor. Diyorlar ki yani nasıl hepsini düşünebildiği nasıl bunların hepsi tıkırında gidiyor. İblisin çalışma uslubu böyle değildir. İblis her alandan çalışır. Aynı bugün şey gibi düşünün. Bugün bugün mesela zamanındaki mason locaları ki Süryedir localar ortaya çıkmıştır. Artık özellikle bu yani 17. asır ve yani 18. asırdan sonra ta ki yasaklanana kadar yani. her yerden mason locaları ortaya çıkmıştır. Bu mason o zamanın mason locaları bugünkü think tankleri gibidir. Tabii bugün bu Düşünce kuruluşları var ya vakıflar, dernekler, üniversiteler bunları nasıl kullanıyor sistem? O vakıf mesela o vakfın şeysi nedir, konusu nedir? Diş siyasettir. O vakfın konusu nedir? İç siyasettir. O vakfın konusu nedir? Şayet düşman saldırsa nasıl ülkemizi müdafı edeceğiz? Mesela Rand Corporation bunların bizim için mesela çok, biz çok bizim bildiğimiz çok meşhur olan Rand Corporation. Bu da o think tanklerden birisi. Onun da işi nedir? Yani bu Terörist Müslümanları nasıl bunlara karşı savaşırız? Bunlar sürekli sadece fikir üretiyor. Fikir üretiyor. Nasıl bunu yapıyor? Üniversitede doktora çalışmasıdır, şudur budur işte. E, üniversitede işte şeyde siyasat, e, siyasal bölümde bir çalışma konusu veriyor. Öğrencileri bunun üzerinde araştırma yaptırıyor vesaire. Ha burada bilgi birikiyor bak. Ha o bilgiyi kim istifade ediyor? Baştaki adamlar. Tam, lazım geleni alıyor, lazım olmayanı reddediyor. Ha, aynı bunun gibi iblis böyle çalışır. Zaten bu da Wolfing Tank'lerde iblisin çalışması çalışmasından bileceği. Böyle çalışıyor. Yani kendisine sadık olan, kendisi için ve onun hakimiyetini kurmak için çalışanlar var. Onu daha önce söyledim. Bir de sağdan soldan toplayarak çalışması çoktur. Mesela bu masonlar da ilkil ne aslında böyle sanatkar insanlar yani tabii ama sanatkarlık ne eder kendi içinde bir hür düşünceyi bir getiriyor ya. her sanatkar bir şekilde bir hür düşünceye sahiptir. Vazge bu sanatkar tarife genelde hep ihtilacı tarife oluyor. Baktığınız zaman yani bu baş kaldıranlar genelde kimler oluyor hep böyle ya ressamdır ya şarkıcıdır edebiyatçıdır şairdir. Vazge bu adı yani çünkü yani şeysini yani kişiliğini hapsedemiyorsun. Bir şey ortaya koyması gerekiyor. Sanatkar o demek yani sanatını ortaya koyması gerekiyor. Düşünürler, filozoflar vesaire. Dolayısıyla bu, bu mason localarında ilkin bu tip insanlar toplanıyor ama bunlar zamanıyla ne diyor? Artık bu yani e, büyücüler tarafından ele geçiriliyor öyle diyor. Bu gizli ilime sahip olan büyücüler tarafından ele geçiriliyor. Bunlar da hepsi Yahudidir. Tamam kısa geçelim yani dediğim gibi çok fazla konu çok büyük ama şey bu yani bütün bu örgütler işte bu yani tapınak şövalyeleri olsun ondan sonra işte bu e, Rus Krusyenler olsun veyahut da ne bileyim diğer bu bütün bu e, neydi bir meşhur bir ta tarikat vardı Siyon tarikatı olsun. Ondan sonra bunlar hepsi masonlarda bir nevi bir şey Illuminati tabii unutmayalım Illuminati çok önemli bir örgüt şey manada yani dünya hakimiyetini e, arzulama noktasını Illuminati örgütü çok önemli. Yani bunlar hepsi ne diyor bir artık özellikle bu 18 19. asırda bunları hepsi mason da masonlarda toplanıyor. Masonlar da hala gizli örgütler devam ediyor şu anda da ama önde olan masonlardır. Masonlar da niye çok uygun geldi? Çünkü masonların ortaya koydukları yüz çok makbul bir yüzleri var. Çünkü masonların şeyleri açık. Yani şu anda da mason locaları var. Gidebiliyorsun, ziyaret edebiliyorsun. İşte internette sayfaları var. Masonları araştırabilirsin yani. Masonlar kendilerini çok anlatmış vesaire. Masonların ortaya koyduklarını nedir? biz insanlık için çalışıyoruz. İnsanlığın işte iyi yönde gelişmesi için, adaletin, işte eğitimin vesaire bilimin, işte güçlenmesi vesaire hedefleri bunlar. Tamam. Ama bir de gizli teşkilat neticede. Gizli, gizli şeyleri var, ritüelleri var, merasimleri var, e şeyleri var, işte yapılanması var. İşte ilk mavi masonluk dedikleri bir üçüncü şeye kadar. O da aynı mesela masonluk tarihinde kendi başına işlemek lazım. Asıl asıl hakiki yani eski mesela mason hocaları üçtür. Yani üç e, tabakadan oluşma. Kalfadır, e, çıraktır kalfa ve usta. Bu üç ya. Ha. ha bu zamanıyla artırılıyor. Bu ilkin böyle değil. İlkin sadece üç sınıftır çıraktır, kalfadır, ustadır. Yani bu eski şeye dair Yani ilk e, taş usta, ustasına yani Hiram'a dair Bu Süleyman Aleyhisselatü Vesselam'ın tapınağı yaptırdığı dönemlerde ki Hiram bu baş usta ona dayanıyor. Yani. Ama muhtemelen zaten şeyi de Yahudilerin de yani bu e, kabala yani büyük ilmini Muhtemelen o zamanlar yani toplamaya başladılar. Ki zaten öyle naklediler, rivayet ediler. Naklediler doğru Allah'ım. El-Muhim o zaman cinlerden ki cinleri çalıştırıyor biliyorsunuz. Cinlerle beraber buna çalıştığı için bu insanlar ne ediyorlar? İşte cinlerden bazı tılsımlar işte büyü sözleri falan öğreniyorlar ve bunları zapt ediyorlar, kitaba falan geçiriyorlar. Ama bunu Süleyman Aleyhisselam şey edince, anlayınca bütün bu kitapları şey değil, bu yazdıkları işte malzemeleri e, alıp onları gömüyor. Hatta işte daha önce size demiştim tapınak şövalyelerin yani Kudüs'e yani haçlı seferleri başlatmalarının sebebi de bunu gösteriyorlar. Kudüs'te kazı yapıyorlar. Zaten size de o zaman demiştim 9 sene orada kalıyor. 9 sene boyunca hiçbir şey yaptıkları kazıdan başka. Orada işte artık onları yani kilise hatta Roma kiliseden daha güçlü hale getirecek bir şey buluyorlar. Ha bu nedir? Allah'ım çok değişik şeyler var ama muhtemelen işte yani bu eski büyüleri filan buluyorlar. Kimileri der, Mervancı Krallığı'nın soy ağacını buluyorlar vesaire. El-Muhim yani çok önemli bazı şeyler buluyorlar o kesin. <gülüyor> ha el-Muhim yani bu büyücüler bu gizli örgütlere... Artık hakim oluyorlar. Bu nereden nereden görüyorsun? Çünkü bütün bu örgütlerde gizli şefler vardır. Tam yapılanmaları içerisinde gizli adamlar var. Orada iş daima yani e, araştırmanın son bulduğu yerdir. Onlar kimdir malum değiller. Hep gizli bir eller vardır yani yönlendiren, işte e, yaptıran. Ve bu yapı içerisinde de kabul edilmiş. Her mason bunu kabul eder. Zaten mason örgütüne girerken zaten bunu kabul ediyor. Hani bu gizlilik teşkilattır. Ben burada bu masonluğun sırlarını kimseye veremem. Benim üzerime daima üstler vardır. Bu üstler kim olduğunu bilmem. Bunlar bana emreder, ben itaat ederim. Yani bu şekilde yetiştirilen insanlar masonlar. ve Dediğim gibi yani zaten... Üçüncü derece bu 1, 2, 3 derece zaten ne olduğunu bilmiyorlar. Dörtten on sekizinci derece bu kırmızı masonluk diyorlar. Burada bir şey bildiklerini zannediyorlar ama hakikatte yine bir şey bilmiyorlar. Yani onlara öyle gösteriliyor ki zannediyorlar ki biz artık bütün sırlara vakıfız ama hakikatte de hiçbir şey de bilmiyorlar. Asıl mesela on dokuzuncu dereceden sonra başlıyor. Ona da kova mı bir şey ismi veriyorlar. O 19. dereceden sonra artık yavaş yavaş yani sana bazı şeyleri, gizleri, sırları vermeye başlıyorlar. O dereceye de yükselebilmen için Hristiyan olman şarttır. Yani 19. derece o, e, ya, o derece için Hristiyan olman şarttır. Yani Hristiyan'dan gayrılarını o dereceye kabul etmiyorlar. Dolayısıyla yani Hristiyan olmayanlar 18. derecede duruyor masumluklara. 33'e kadar çıkıyor yani. Ama 19'dan sonra Hristiyan olan, yani 19'da Hristi ondan sonra zaten belirli bir şeyden sonra, bilmiyorum ne zamandan sonra, zaten dinin eğilmediği kalıyor. Sen istediğin olabilirsin yani. Çünkü zaten iblisin adamı oluyorsun. Evet. El-Muhim yani bu mason, bu yani bunun için çok uygun geldi ha, masonlucu, la, masonluk, iblise. Çünkü masonluk aslında dışarıya doğru gösterdiği yüz kabul edilecek ve insanlar tarafından kabul edilebilecek bir şey. Ama hakikaten kendi içerisinde yapılanması çok yani uygun bir gizli çalışma için. Dolayısıyla bu masonlar üzerinden hususen bu artık bu 20. asırda e, işleri yürüttü ve bakın araçların bu üç e, grubun üyeleri masondur. Yani hepsi aynı zamanda mason localarında üyelikleri vardır. Bu Bilderberg, Trilateral ve CFR örgütlerin hepsi masondur. Dolayısıyla yani, e, bir, ikinci hitap için önemli olan bir e, sonuca bağlama lazım. O da nedir? Bu örgütlerin işte dediğim gibi bir gizli tarafları var. Hep yani e, asıl hükmeden bir gizli taraf vardır. Onlar da Yahudiler. tam bu şimdi böyle ortaya atılmış olan bir iddia gibi gelebilir. Ama bu yani araştırmış olan çevreler indinde sabittir. tam yani. Bütün bu örgü hususen masonları ve bütün bu örgütleri yani yönlendiren Yahudi büyücülerdir. Kabalist Yahudiler. tam Kabalist Yahudiler. Ve bu Yahudiler işin şeysinde onun için işin başında dedim yani Yahudi Siyonizm ayrımı var şüphesiz ama bu ayrım çok da etkili değil. Ha, çünkü Yahudiliğin kendisi zaten Siyonizm aslında. Tam Yahudinin kendisi zaten Siyonizm'den ibarettir. Ve bu kendi yani kendi metinlerinde Tevrat'ta işte tanahta vesaire bunu kendileri zaten çok açık işliyorlar ve hususen yani o Kabala daha. Ve Kabala sadece bir yani nasıl diyeyim bu sadece bir e, Yahudi dini içerisinde bir disiplin değil. Hayır Kabala Yahudilikte yani kökleşmiş ve her bir yahudiyi içine alan etkileyen bir bir alandır kabala. Kabala güne kabalaya göre aslında bunların hepsi var burada ama çok fazla uzatmamak için yani kendi şeysinde metinlerinden de okuyabilirim ama dediğin gibi iktisar edelim. Yahudinin yahudinin anlayışına ve inancına göre yani böyle inanıyorlar. Tam inanç inançları Elohim yani kendi tabirleriyle yani Allah Azze ve Cen insanı yaratmıştır sözünü onlar İsraili yaratmıştır yani Yahudi yaratmıştır olarak anlıyorlar tam Yahudilere göre Allah'ın Azze'nin yarattığı insan Yahudidir o goyimler o Olum. Ha? Olum yani. Yahudi olmayanlar evet goylar yani Bunlar zaten insan değil. Tam böyle yani böyle, böyle bakıyorlar yani inançları böyle. Diyorlar ki Goylar yani Yahudi olmayanlar insan değil. Onun için Filistinlere hayvan diyorlar. Tabi onların şeylerinden değil yani hayvan derken aşağılamak için hani veyahut da işte edepsizliğinden demiyor. Onun nazarı o. Tam sana bana hayvan gözüyle bakıyor çünkü insan o. Tam Allah'ın az insan olarak gerattı sadece Yahudilerdir. Hatışı işte dediğim gibi Kabala'da eee Zohar kitabında zaten insan kötülükten yaratılmıştır. Yahudiler müstesna. Tamam ya zaten ki insan kötü dolayısıyla dolayısıyla hükmetmeyin hakkı da onda. İnsanları diğer insanları öldürmek, yönetmek hakkı onda yani istediği gibi öldürebilir, istediği gibi zulmedebilir, istediği gibi ezebilir. Kendi aralarında, Yahudi dininde şeriat kendi aralarında geçerlidir. Bak bu da çok önemli. Kendi aralarında geçerli. Dışarıdakilere karşı değil. Ya biz Müslüman diyoruz ya bize yalan söylemek haramdır. Kafire de yalan söylemen haramdır. Aldatman kafire de haramdır. İşte zina kafire de haramdır. Vesaire vesaire. Yani şeriat umumen geçerlidir. Ama onlarda şeriat kendi aralarında. Yani sen kafiri kandırabilirsin de, yalan söyleyebilirsin de, sen işte onun parasını... Yahudiler bak, Yahudi hani bir şey vardır, Yahudi hepsi tefecidir. Yani hakikaten böyle. Bak geçmişlerine, bu sadece şu zamanda değil, eski Mısır'da da böyle, eski Roma'da da böyle, Yahudileri sevmezler. Hatta Avrupa'da çok uzun zaman asıllar boyunca Yahudileri kendi ülkelerinden sürmüşlerdir. Bugün yani o demokrasi şeyleri e, e, davetçiliğin yapan İngiltere gibi Fransa gibi Hollanda gibi ülkeler Hollanda o zaman geçiyor yoktu ama yani İngiltere Fransa gibi ülkeler bunlar Yahudileri kendi ülkelerinden sürüyorlar. Sürmüşlerdir. koymuşlardır. Tamam mı? Asıllarca onları ülkelerine girmeye izin vermemişlerdir. Ne için? Çünkü Yahudiler iki ya da 3 diyelim, 3 vasıfla Yahudiler meşhurdur. Birincisi hepsi tefeci yani tefecilik, büyücülük ve yalancılık, kalleşlik. Tam dolayısıyla kimse onlara güvenmemişti ta eski zamanlardan beri. Düşün tam antik Mısır bile Yahudileri güvenmiyor. Çünkü diyor kalleştir. Düşmanla birleşir beni, bana karşı savaşır. Ha bu vasıflar bak. Bu nereden geliyor? Çünkü Yahudiler, kendi Yahudi olmayanların hepsini işte kendilerinden aşağılık gördükleri için onları öldürmeyi de kendilerini helal görüyorlar. Onları kandırmayı, onların mallarını, mülklerini almayı. Biliyor sen fakirsin. Şu suya muhtaçsın. Tamam Su, suya muhtaçsin. Sana diyorum tamam ben sana su veririm ama bunun karşına bana diyor işte ne bileyim mesela işte bin dolar on bin dolar para vereceksin. Ha senin nazarında bu büyük bir zulüm ama ona göre haklıdır. Çünkü sen zaten bir koyusun. Sen zaten Allah'ın azizcelin yani insan olarak yaratmadığı sen onu hizmet ettiye hizmet etsin diye yarattın yani Dolayısıyla böyle bir nazarları var yani. Bu nazarları bina bir, tabii bir çok uzatmayalım. iki, birincisi. İkincisi, Yahudiler malum biliyorsunuz işte Davud Aleyhisselatı'ndan sonra Süleyman Aleyhisselatı'ndan sonra bunu Yahudiler işte 12 kabile bunlar dağılıyorlar. İki devlet kuruyorlar. İki kabile yani bu e, Yuda'yla Bünyamin oğulları, bir de Levi oğulları, Zatunluğu, e, Mabed'in şeyleri, hizmetkarlarılar. Bunlar... Kudüs'te bir devlet kuruyorlar. Buna Yuda Devleti diyorlar. Bir de e, e, şeyde Kuzey'de bir ikinci devlet kuruyor diğer kabileler. Diğer boylar yani işte bu Rubin, Rubindir işte ne bileyim Bugattır, Dandır vesaire. O diğer boylarda bir ikinci devlet kuruyorlar. İsrail Devleti. Bu da Samarya mı? Nerede? Samarya mıydı? Neydi? Değil mi? Samarya. Samarya. Samaryen'e oradan, o merkezli bir ikinci devlet kuruyorlar. Bu iki devlet de tabi ikisi de yani fuhuş, muhuş yani Allah Azze İsyanları dolu. Allah Azze ve iki devleti cezalandırıyor. Birilerinin Asurilerle Asuriler şey, İsrail devletini yıkıyorlar. Babililer de Kudüs Yuda devletini yıkıyorlar. Yerle bir ediyorlar. Ve Yahudiler O'dan itibaren dağılıyorlar. Hatta bu on kabile hala kayıptır. Yani kayıp on kabile diye e, bilinir. O zaman bunlardan işte bazıları Avrupa'ya falan da göç etmişler ve orada, orada işte or, bu yani Avrupa'ya bu büyünün de e, intikal etmesinin sebeplerinin birisi bu yani. En mühim İkinci bir önemli husus yani birinci bu yani kendileri seçilmiş topluluk. Ee, insan topluluğu kendileridir. Bütün insanlar zaten insan değil hayvan. Onlara hizmet etmekle yükümlüdürler. Bu bir ikinci önemli olan da nedir? Bütün bu Yahudiler İsrail'de tekrar toplanacaklar. İsrail Filistin yani. Filist. Filistin onların bütün Yahudilerin tekrar toplanacakları Yeraltı dolayısıyla yani cennet gibi öldü Filistin onların cenneti. Hatta bu konuda yani şeyler var. Ee, Tevrat'ta da anlat anlat anlatımlar var. Yani işte kurtarıcı geldiği zaman Filistin'de toplanacaklar ve Filistin'de işte büyük ziyafetler çekilecek onlara. işte Bohemet gelecek onu kurban o kesilecek kocaman bir hayvan dağlar kadar büyük vesaire işte Leviathan o deniz Canavarı gelecek, onu yiyecekler vesaire böyle ziyafet ve ama böyle büyük ziyafetler hepsi Filistin'de tam yaşanacak olan şeyler. İşte orada yani en muhim Filistin onların tekrar merkezi olacak. Dolayısıyla tam yani bu işi iki şey işini bir araya getir. Filistin bizimdir. Filistin yani e, kurtarıcı zaten e, bunun için gelecek ve biz hepimiz Filistin'de toplanacağız. Artı zaten insanların değeri yok. Dolayısıyla herkesi istedikleri gibi öldürüyorlar. Hatta şunu da söyleyeyim bak yani ve yani bunların bu yani Yahudilerin azgınlıkları ne kadar büyük olduğunu kendi bak şimdi aslında böyle bir ayrım yapıyorlar. Yahudi ve Yahudi olmayan ayrımı yapıyorlar. Ama bu azgınlıkları kendi cinslerine dahi dönebiliyor. Ki bunun mesela bir örneği Hitler'le yaptıkları anlaşma. Siyonistlerin, Siyonistlerin e, Nazi Almanyası'yla Hitler Almanyası'yla anlaşması vardı. Yani o dönem Hitler şey edince e, artık e, Almanya'da başkanı olunca ee, Siyonist işte bu Teodol Herzl'in sionist hareket Siyonizm yani İsrail devletini kurma hareketi bunlar Nazilerle görüşmeler yapıyorlar ve e, bu görüşmenin neticesinde neyini ee, İbranice bir yani nakletme anlaşması yapıyorlar. İbranice'siyle neydi? Havaarım mı? Öyle bir şey yani tam şimdi akla gelmiyor. Yani nakletme sözleşmesi yapıyorlar. Sözleşme bildiğin sözleşme. Tam bu öyle uydurma bir şey değil. Yani sözleşme sabit bir sözleşme yapıyorlar. O sözleşmeye göre e, Almanya'daki Yahudiler hepsi Filistin'e nakledilecek. Tam Filistin'e nakledilecek. Ve bu nakil işlemini gerçekleştiren şirketler kuruluyor. Yahudi ya <gülüyor> şirketler kuruluyor. O Filistin'e gidecek olan Yahudi bütün mal varlığını bütün parasını yani mülkünü bu şirkete teslim ediyor. Almanya'da bunlar Alman şirketleri yani hem bir taraftan Almanlar kazanıyor bir taraftan da kendileri kazanıyorlar. Hem Almanya'da şirketler kuruluyor hem de Filistin'de şirketler kuruluyor. Yahudiler paralarını o şirketlere teslim ediyorlar. Ondan sonra bu şirketler onların e, Filistin'e nakil işlemlerini yürütüyor. Filistin'e vardığı zaman mesela Almanya'dan bir şey getireceğim. Bu şirketler üzerinden getirtiyor. Diyorlar ki o dönem içerisinde, valla bir 5-6 senelik bir zaman içerisinde bu işliyor. E, Almanya sırf bu şeyden ötürü, şimdi tam hatırlamıyorum, yüz küsür milyon mu, milyar mı ne? Mark, Para kazanıyor. Reichsmark o zamanın şeysiyle. Para kazanıyor. O zamanlar bak bazı Yahudiler parasını teslim etmemek için bu şeye girmiyorlar. Onlar mesela komşu ülkeleri falan kaçıyorlar. Kimisi Amerika'ya kaçıyor vesaire. Amerika mesela çok uzun zaman Yahudileri kabul etmiyor. Halbuki Yahudiler Amerika'da çok güçlü. Ama kabul etmiyorlar. Zaten İngiltere, Fransa vesaire yanıta işte zaten doğuya çok kaçanlar oluyor. Onlar mesela bu şirketlere istifade edemiyorlar. Hatta bunları İsrail'in e, yani Filistin'e kabul etmiyorlar bile. Yani sen bu yoldan gelirsen kabul ediliyorsun. Ve hususen kimleri çekiyorlar? Zengin ve güçlü olan Yahudileri. Hatta bak o zamandan arşiv şeyler vardır. Arşivde var, vesikalar vardır. Kendi aralarında şeyler vardır. Yani varsayımlar üzerinden bazı canlandırmalar yapıyorlar. Ve o zaman mesela işte bir malum yani kaç, bilmiyorum kaç diyorlar 4 milyon 5 milyonla Yahudi öldürülmüş. Bu ikinci Dünya Savaşı bu Almanya'nın şeysi sebebiyle. O zaman mesela şeyler kendi aralan araştırmalar farazi sualler getiriyorlar. Diyorlar ki yani şimdi biz eğer gücümüz sadece 10 bin, 50 bin Yahudi'yi kurtarmaya gücümüz yeterse yani bu yoldan diğer taraftan ama birkaç milyon Yahudi'yi kurtarabiliriz. Neyi tercih etmeliyiz? Kendileri bunu şey diyorlar. Diyorlar ki biz bunları tercih etmeliyiz. Yani bu 10 bin, 50 bin Yahudi'yi tercih ederiz. Çünkü onlar İsrail Devleti'nin kuruluşuna faydalı olacak. Ama bunlar yük olacak. Bunların ne maddi bir gücü var? Ne de zaten isteyerek geldiler yani Siyonist değiller. Dolayısıyla bunlar bize yük olacaklar. Bu mantıkla kendi ırklarını bile düşman tarafına öldürmüşlerdir Yahudiler. Yani güçlü bir İsrail devleti kurulsun, İsrail devletinin temelini güçlü Yahudiler atsın, mal varlığı vesaire ve Siyonist fikri beni olan Yahudiler atsın, böyle olmayanlar ölsünler. Ölsünler, bize de zarar yan, biz, bize de yük olmazlar ee, düşüncesiyle o Yahudiler terk etmişler ölüme terk etmişlerdir. E şimdi bunu kendi, kendi ırkına, kendi dindaşlarına yapan adamlar, yani sana ne yapmazlar? Tamam, doğrusu şu anda, son noktaya gelelim. Şu anda yani İsrail'in, Filistin, Gazze'deki bu vahşeti, tamam mı? Bu İsrail için, bir Yahudi için vahşet değildir. Tamam sen orada hani o işte e, ne bileyim çocukların öldürülmesi, yaşların öldürülmesi yani bombaların altında o hastaneleri, vurmaları, okulları vurmaları vesaire sen diyorsun ki bu nasıl bir vahşet? Hayır onların nazarında vahşet filan değil. Hakları. Onun hakkı yani. Hatta bunu farklı bir gözle bakıyorlar yani. Eğer biz bunu yapmazsak Elohim bizi cezalandıracak. Çünkü biz seçilmiş topluluğuz. Biz bu başarıyı elde etme mecburiyetindeyiz. Zaten bütün onları yani öldürmekle emir olunmuşuz. Zamanın işte Samuel şeysinde Amerikalara saldırın diyor sözde. Ve onlardan ne bir erkek, kadın, çocuk Keçi, koyun, deve, eşek hiçbir şeyi hayatta bırakmayın. Sadece insanları değil köceleri yani hayvanları da öldürün. Emir var. Bu emri yine getirmediği için o zamanın hükümdarı kendi şeylerin anlatımlarında yani kendi tevratlarında Allah cezalandırıyor. Sen niye hepsini öldürmedin diye. Hepsini öldürmeliydin yaşayan her şeyi. Tam böyle de meseleye bakıyorlar. Biz burada şimdi bu, onun için bu benzetmeyi yapıyor şey. Neydi o? Netanyahu. Netanyahu. Tam benzetmeyi o zaman bir, oluyor bir iki ay önce falan bu, böyle bir benzetme yapıyor. Tam onlar bu şekilde de meseleye bakıyorlar. Yani biz şimdi bir seçilmiş topluluk. Şu anda biz yani Filistin'i geri alma mecburiyetindeyiz. Bizden istenilen bu. Herkesi öldürmeliyiz yani. Tam hepsini öldürmeliyiz. Dolayısıyla yani onlar zaten itikaden burada durmayacaklardır. Ha burada dur diyecek, dur diyeceklerini zannettiğin taraflar da zaten onların elinde. Onların teşkilatı yani. Tam onların elinde olan bir teşkilat. Dolayısıyla burada dur denilmeyecektir kesin. Buna dur diyebilecek olan tek bir kudret vardır. Tabii Allah'ın aziz ve kudreti ve Allah'ın azizinin kudreti ne ne üzerine tecelli edecektir? Müslümanların cihat etmesidir. Tamam, bunun tek yolu bu ya, yani. bunun başka yolu yok. Tek yolu Müslümanların cihat etmeleri, savaşmaları. Yani. Cihat etmeleri, evet, savaşmaları. Müslümanların kalkıp savaşmaları. Ha bu savaşmaları da şu an görüldüğü vaziyette zaten böyle bir şey düşük bir ihtimal. Ama bunun yolda ancak ne olacak? Müslümanların kendi idarelerine karşı savaşmaları. Çünkü bütün Müslüman idareler hepsi nedir? Hepsi Yahudiler elinde. İşte bütün bu sistem özellikle yani Arap alemi ve İslam alemini hususen azapt ediyorlar. Özellikle yani. Verse bunun yani gerçekçi yolu bu. Kendi idarelerini karşı savaşmak, kendi idarelerini devirmek o bu şekilde Kudüs'ün yolunda açılacaktır. Tam böylece inşallah bunda Benzerlik de bu Amerika'dan alıntı yaptı ya. Yani Amerika'dan bir de Arap aslında olacağım. Evet. evet benzerlik var. Arap bu Arap Ramadası'ndayken bu zamanında Filistin'e yerleşiyorlar. Filistin'in gerçek askı halkı oluyorlar. Hmm. Yani Arap bulmaları da esne çok benzerlik de tam alıntı. Evet. ol <gülüyor> <gülüyor> Tamam Allah razı olsun. Sülhaneku <Sülüyor> Allah'ım ve elhamdikine şerven la ilahe illa anı